Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala rasulina muhammedin ala sahbihi sadri ve emri lisani Bugün de bir başka önemli konudan Bireysel faaliyetlerimiz içerisinde olan kişisel olarak yapmamız gereken bir başka davranış biçiminden, tevekkülden bahsedeceğiz. Elbette ki bir Müslüman olarak en önemli görevlerimizden birisi her konuda tevekkül etmektir. Allah'a teslimiyettir, Allah'a güvenmektir. Bu konuda önce şunu ifade edelim ki biz Müslümanlar bazen her konuda olduğu gibi tevekkül konusunda da yanlış algılamalara da anlayışlara da maalesef açıyız. Tevekkül etmek demek sadece işi kayıtsız şartsız teslim etmek bırakmak değil. Bir olayla ilgili gerekli tedbirleri aldıktan sonra gereğini yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Estaizu billah. O men yetevekkel alellahi fehu hasbuh. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Allah yeter. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذ۪ي لَا yamut Bir de bunu buyuruyor. Hiç ölmeyen hay olan Allah'a tevekkül et. Yani biz insanlar tevekkül edeceğimiz zaman, güveneceğimiz zaman yalnızca hiç ölmeyecek olan Hay ve olan Allah'a tevekkül etmek durumundayız. Eğer insanlara güvenirsek orada tevekkül hususunda gerekli doğru şeyi yapmış olmayız. Değerli kardeşlerim sahabelerden birisi, sahabeler topluca otururlarken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir bedevi ziyarete geliyor. Geldiğinde bedevi Hani duymuş ya, tevekkül etmeli, tevekkül önemli, Allah'a dayanmalı, güvenmeli, teslim olmalı diye devesiyle gelmiş. Bir gözü devesinde, bir gözü tevekkülde tereddüt ediyor. Peygamberimize soruyor, Ya Resulallah diyor, devemi bağlayayım mı yoksa Allah'a mı tevekkül edeyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyuruyor ki, E ve tevekked, bağla ve tevekkül et. Bakın bu husus çok önemli. Yani deveyi bağlayayım mı tevekkül mü edeyim sorusuna verdiği cevap. bağla ve tevekkül et. Yani biz tevekkül hususunu yerine getirirken önce deveyi bağlayacağız. Deveyi sağlam kaza bağlayacağız. Sonra da Allah'a tevekkül edeceğiz. Ben sağlam bağladım işim bitti bu tamam demeyeceğiz. Hem tevekkül yapacağız ama tevekkülden de önce tevekkülün gereğini de yerine getireceğiz. Elbette tevekkül gerçekten bir kulun kulluk noktasında ulaşacağı en üst seviyelerden birisidir. Bir insan imani kemale erdiği zaman tevekkülü de kemale ermiştir. İman zayıfladıkça da tevekkülü azdır. Hiçbir şeyde insanlara güvenmez, hiçbir şeyde Allah'a güvenmez, teslim olmaz. Her zaman bir endişe içerisindedir, her zaman bir temahkarlık. Bir açgözlük duygusu içerisinde olur. Tevekkülü eksik olduğu zaman. Ama tevekkülü sağlam olduğu zaman da imanı sağlamdır. İmanı sağlam olduğu için de Rabbisine karşı sonsuz bir biçimde teslimiyet gösterir. Rabbisinin vereceği her türlü kadere rıza gösterir. Bunlar hiçbir zaman için gocunmaz. Şimdi Efendimizin aleyhisselamın bir yine hadis-i şerif var ki bunun Miraç'ta veya bir rüyasında olduğu yönünde rivayet ediliyor. Aleyhisselam Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman bana gösterir diye ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselam kendisinin önünden toplulukların geçtiğini görüyor. Cebrail Aleyhisselam kendisine cennete ve cehenneme gidecekleri gösteriyor. Görüyor ki insanlar Geçiyor grup grup. Önde bir peygamber. Arkasında iki tane ümmet. Beş tane ümmet. Yedi tane. Tek kişi. Bazı peygamberlerin tek başlarına. Hiç arkalarında ümmet olmadan geçtiğini görüyor. Grup insanlar. Cennete gidecek insanların. Böyle bir e, e, Geçit töreni şeklinde. Öyle düşünelim. Hepsinin geçtiğini görüyor. Tabi üzülüyor Efendimiz Aleyhisselam. Tüm peygamberler gelmiş, binlerce peygamber gelmiş, geçmiş ve çok az inanınları var diye. Ardından biraz kalabalık bir topluluk görüyor. Kalabalık gördüğü zaman biraz seviniyor ki bu kalabalığın kendi ümmeti olduğunu düşünüyor. Hazreti Cebrail de diyor ki hayır ya Muhammed bu senin toplu e, ümmetin değil. Senin topluğun şu karşıdakiler döndüğünde diyor ki bu kalabalık Hazreti Musa'nın taraftarları, Hazreti Musa'ya iman etmiş olan Müslümanlar, muvahhidler, senin e, taraftarların, sana iman etmiş olan, senin ümmetin olan müminler ise şu üst taraftakiler diye işaret ediyor. Tabi efendimiz de bu üst tarafta olan kalabalığın çok daha fazla olduğunu görünce seviniyor. Ardından Hazreti İbrahim diyor ki: "Hevi ümmetuke, hum elfen." İşte bunlar ...senin ümmetindir... ...bunlardan 70 bin kişisi var ki... ...yedhulûnel cennete bir gayri ...cennete hesapsız... ...sorgusuz, sualsiz geçecekler... ...girecekler diyor... ...peygamberimiz... ...bu hadisi... ...sahabelere anlattıktan sonra... ...ben böyle böyle gördüm... 70 bin kişi... ...sorgusuz, sualsiz cennete gidecek... ...aleyhisselam efendimiz... ...sahabelerinin yanından ayrılıyor... Biraz sonra tabi sahabelerde hep cennet arzusu içerisinde olduklarından acaba biz onlardan olur muyuz? Kim bunlar diye başlıyorlar kendi aralarında fikir yürütmeye. Kimisi diyor ki bunlar kimdir? Ya diyor olsa olsa peygamberimizin candan dostu olan yakın arkadaşlarıdır. Kimisi diyor ki bunlar muhtemelen doğuştan iman etmiş bir ailenin evlatları olarak ...gelen kimselerdir. Bunlar... ...kimisi değişik fikirler üretiyor. Öyle ki işte bu insan... ...doğuştan dindar bir ailenin... ...içerisinde olmakla tam... ...hayatı boyunca hiç şirke düşmemiş... ...hataya düşmemiş... ...bunlardır diye... ...hepsi değişik fikirler üretiyor. Tabi az önce ifade ettiğimiz... ...o geçen topluluklardan şunu da... ...anlamalıyız ki böyle bir ümmeti olan... ...iki ümmeti olan üstünlük kesinlikle sayıda değildir. Üstünlük hak olmaktadır. Sayınız çok az da olsa o peygamberlerin tek bir ümmeti iki ümmeti olduğu gibi hiç kimseniz olmasa da yalnız başlarına yürüyen peygamberde olduğu gibi insanlar her zaman hakkın peşinden gitmek zorundadır. Bunlar çok. Çokun peşinden gitmek doğru değil. Önemli olan hakkın peşinden gitmektir. Buradan alacağımız birinci ibret bu. İkinci ibretse Sahabelerin kendi aralarında bunlar kimdir diye tartışmalarını duyan Aleyhisselam Efendimiz diyor ki ne tartışıyorsunuz, konuştuğunuz nedir? Ya Resulallah işte kendi aramızda bu 70 bin kişi kim diye bunu tartışıyoruz dediklerinde buyuruyor ki Peygamberimiz bunlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan, Rabbine güvenen, tevekkül eden kimselerdir buyuruyor. Kimmiş bunlar? O 70 bin kişi, sorgusuz, sualsiz cennete girecek olanlar, o sihirdi, büyüdü, üfürüktü, müfürüktü bu işlerden uzak duranlar, böyle uğursuzluk falan türü düşüncelere kapılmayan, Rabbine kayıtsız, şartsız teslimiyet gösteren, tevekkül eden kimseler. Yani gönül hoşluğu içerisinde kalbi temiz olan kimseler ki, bununla ilgili başka bir hadisinde daha Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Yedhulul cennete, cennete ekvamün, bir topluluk girer ki, ef'idetuhum mislu ef'idetu tayir, kalpleri, kuş kalbi gibi olan topluluk cennete girer. Cennete gireceği bir topluluk bu. Kimmiş bunlar? Kuş kalbi gibi tertemiz, saf, hani bizim kültürümüzde de kuş, ...barışı temsil eder. Kuş işte barış oldu mu... ...kuş uçuştu, uçurtulur. Dolayısıyla da kuş kalbi gibi... ...hafif demek. Kuş kalbi gibi... kanatlarını çığparak... ...bir yerden başka yere giden. Yani kalbi temiz olan insanlar. Kayıtsız şartsız teslim olan insanlar. İşte kimmiş cennete girenler. Rabbine kayıtsız şartsız... ...teslim olan ve... ...büyüdü, uğursuzluk falan gibi... ...aynı zamanda kalbinde bu tür... Kötülükleri de barındırmayan kimseler. Değerli kardeşlerim yine Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı önemli dualardan birisi de şuydu. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu ve aleke tevekkaltu. Ya Rabbi sana teslim oldum. Sana iman ettim ve sana tevekkül ettim. İman, teslimiyet ve tevekkül. Üçü birbirini tamamlayan unsurlar kayıtsız, şartsız Rabbimize itaat. Peygamberimizin duasıydı. Yine bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadele etti. Pek çok peygamberlerin hayatları boyunca liderlerle zamanın krallarıyla devlet başkanlarıyla mücadele ettikleri gibi Hazreti İbrahim de zamanın devlet başkanı olan Nemrut'la mücadele içerisindeydi. Nemrut Hz. İbrahim'i putperestlere e, tabi olmaktan alıkoyamayınca en sonunda biliyorsunuz e, bir ateşte yakmaya karar verdi. Ahaliyi topladı yüksekçe bir yerden ki bu yerin Urfa şehri olduğu yönünde e, düşünceler rivayetler var ki Urfa'ya gidenler görmüştür. İşte Mancınık'la tepeden şehir, ateşin içerisine attığı yönünde işte Hazreti İbrahim'e bir devlet başkanı olarak Nemrut ...ateşe atmıştı. Ateşe atıldığı zaman... ...Hazreti Cebrail... ...diyor ki benim yeryüzüm... ...hayatımda diyelim... ...kendi düşünceme, düşün, insan düşüncemize göre... ...benim zor durumda kaldığım... ...ender yerlerden birisi... ...buydu. Birisi Hazreti İsmail'i... ...kestiği an yetişmesi... ...yine... Peygamberimizin savaşta kanı damladığı zaman yeryüzüne düşmemesi gibi. işte Hazreti Cebrail'in bir diğer zorlandığı yerde burasıydı. Nuvancınlıktan ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'i kurtarmak üzere görevlendirilmişti. Tabi Hazreti İbrahim Cebrail aleyhisselam geldiğinde sordu. "Ya Ey İbrahim aleyhisselam sana nasıl yardımcı olabilirim? diye sorduğunda sana yardım edeyim dediğinde Hz. İbrahim demişti ki hayır hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir dedi Hz. İbrahim'in de ateşten koruyan işte bu Rabbine olan tevekkülüydü Rabbine olan güveniydi ondan dolayı da Allah Teala kendisini kurtardı ve pek çok nimetle mükafatlandırdı ki bu mükafatlarından birisi de Peygamberlerin babası Olma özelliğine sahip olması Peygamberimizin de Babası e, ecdat yoluyla e, Peygamberimizin de Babası olması da Hazreti İbrahim'in Önemli özelliklerinden biriydi Ne yapmıştı Hazreti İbrahim En zor durumunda bile Tevekkülden vazgeçmedi Ateşe atıldı Rabbim bana yeter dedi Oğlunu keseceksin diye Kendisine emir verildi hiç tereddüt etmedi, gözünü kırpmadan bu görevi yerine getirmeye çalıştı ama bu bir imtihandı allah Teala, kendisini korudu. Yine burada Efendimizin başından geçen bir olayı sizlerle paylaşmış olalım. Peygamberimiz, Ashabi ile birlikte bir savaşa katılmışlardı. Bir savaş dönüşü, gazve dönüşü, yolda gündüz güneş sıcak olduğu bir esnada, hep beraber istirahate çekildiler Tabi sıcak olduğu için Bir sahabeler Topluca bir yerde peygamberimizde Bir ağacın altında istirahat Uyumaktaydı O esnada kılıcını da Altında gölgelendi istirahat etti ağacın üzerine asmıştı Bu esnada Uyurken ki Diğer sahabeler de Uykuya dalmışlardı O zaman düşmanlardan birisi peygamberimizin yanına geldi ağaçta bulunan o kılıcı aldı o asnada aleyhisselam efendimiz de uyandı tabi eline bir fırsat geçmiş bu fırsat geçmişken efendimizi öldürmeye karar vermiş içi de kin dolu ve direkt daha kılıcı sallamadan sesleniyor diyor ki seni benden kim kurtaracak seni benden kim kurtaracak dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz büyük bir teslimiyet içerisinde Allah diyor canı gölünden Kim kurtaracak? Allah Bunu 2-3 sefer tekrar ediyor Her seferinde Aleyhisselam Efendimiz hiç kendini bozmadan canı gölünden Allah diye tekrar ediyor. Beni kim kurtaracak? Allah kurtaracak. Tabi bu 3. sefer söyledikten sonra bu düşman Tam bir dalgınlık içerisindeyken birden Elindeki kılıç yere düşüyor Aleyhisselam Efendimiz Kılıcı kendisi alıyor Kendisi aldığında O karşıdaki düşmana Kendisi dönüyor bu sefer diyor ki Peki seni kim kurtaracak O da e, Tabi artık tam öldürmek üzereyken Kendisi ölümde karşı karşıya Aleyhisselam Efendimiz Hemen ilk sözü diyor ki Şehadet et Allah'a Allah'a Allah ve bana şehadet et, yani Allah'ın varlığını ve benim peygamberlerimle şehadet et, seni serbest bırakayım dediğinde hayır diyor, ben buna inanmam. Ama diyor, sana bir konuda söz verebilirim, senin aleyhinde olmayacağıma ve sana savaşanlara da hiçbir şekilde destek vermeyeceğime buna söz veririm dediğinde, e, peygam ve e, peygamberimize de şunu söylüyor diyor ki görüyor ki peygamberimiz kesinlikle kendisini öldürecek öyle düşünüyor e, bunları söylemeden diyor ki kün hayra ahir iyi intikam alan ol yani ben sana yapacaktım yapamadım e, canını kurtarmadan önce iyi intikam alan ol diyor iyi cezalandırıcı ol e, fazla aşırı gitmeden çok çektirmeden beni öldür dediğinde peygamberimiz daha bunu düşünmeden diyor ki Şehadet getir. Kabul etmediğinde en son sözü olarak ben diyor seninle savaşanlardan içerisinde olmam ve sana savaşanlara de destek veriyorum. Hem sana karşı savaşmayacağım hem de savaşanlara destek vermeyeceğime söz verdim dediğinde Efendimiz Aleyhisselam bu adamı serbest bırakıyor. Bu şahıs müşriklerin yanına dönüyor. Döndüğünde sözü şu. Cik min indi hayrin nes. Ben size insanların en hayırlısının yanından geldim. Bu kişilik karşısında, bu davranış karşısında mest oluyor. Ve böylelikle de artık Peygamberimizin aleyhine söz söylemeye cesaret edemiyor. Ve gerçekten bu gördüğü mertlik karşısında da adeta dili tutulurcasına böyle bir övgü içerisinde bulunuyor. Yani burada da görüyoruz ki Aleyhisselam Efendimiz en zor anında bile Allah'a tevekkül etmekten başka bir şey yapmıyor Ve aynı şekilde kendi eline bu fırsat geçtiği zaman da hırsıyla hareket etmiyor Hemen imana çağırıyor Ardından da bir sözüyle de adamı serbest bırakıyor Şimdi burada bizim yine tevekkülle ilgili paylaşmamız gereken Bir diğer hadis-i şerifte şu Buyuruyor ki peygamberimiz Lau ennekum tetevekkelûne alâ Allâhi hakka tevekkülih, Eğer siz Allah'a hakkıyla olması gerektiği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, Allah sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. O kuşlar nasıl rızıklanırlar? Onlar sabahlar boş kursakla gider. Dolu kursakla da gelirler akşamlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla da bu aynı zamanda ticaretle, işte uğraşan insanlar için de çok önemli bir ibret noktasıdır. Bir insan işe gideceği zaman tevekkül ederek Rabbisine gitmeli. Eğer bu tevekkül içerisinde olursa Allah muhakkak kendisine bir şeyler gönderir. Zaten... Sami Efendi Hazretlerine ki son devrin büyük mütesavvuf alimlerinden birisidir malumunuz olduğu üzere Sami Efendi Hazretlerine böyle bir soru soruyor diyor. Müridanından bir grup. Diyor ki Efendimiz biz memur kimseleriz. Dairede görevimiz var. Bir başka arkadaşlarımız da ticaret erbabı ticaretle uğraşıyor. Bizim aslında onlardan çok daha fazla iman noktasında ileride olmamız gerekir. Çünkü bizim işte haftada iki gün, cumartesi, pazar tatilimiz var. Mesai saatlerimiz sınırlı. Hizmete ayıracağımız, ibadete ayıracağımız vakit çok daha fazla. Bu kardeşlerimizin ise e, günlük meşakaleleri çok yoğun. Çok fazla e, çaba sarf ediyorlar, yoruluyorlar. Ama iman derecesinde ise bizim onlardan daha geri olduğumuzu hissediyoruz. Acaba bunun sebebi nedir? Bilmem soruyu anlatabildim mi? Bürokrasi de çalıştığını söyleyen, işte memur olduğunu söyleyen bu grubun sorusu, serzenişi bu. Biz daha az çalıştığımız halde niye daha fazla dindar değiliz dediğinde Sami Efendi Hazretleri'nin cevabı çok manidar. Diyor ki siz tevekkül etmiyorsunuz ondan. Çünkü siz işinizi garantiye almışsınız. Maaşımız devletten diyerek hiç şükrünüze eda etmiyorsunuz. Şükrünüz yerine getirmediğiniz her sabah işe gidiyorum işim hazır işim garanti bu düşünce içindesiniz Yeterli şükrünüz ve tevekkülünüz olmadığı için Sizin imanınız zayıf Ama o ticarette uğraştığını söylediğiniz kardeşleriniz ise Her sabah iş yerine geldiğinde Darabayı açar Yarab diye gökyüzüne yalvararak işine başlar İşte bu Yarab demesi Gökyüzü kapılarının hepsini onlara açar Böylelikle de hem rızıkları olur hem de bu Ya Rab diye yalvararak işlerine başlamaları nedeniyle de imanları da sizden kat kat üstün. Yani iş iş sadece daha fazla ibadet içerisinde kalmak, daha fazla zamana sahip olmak değil. Nedir? Önemli olan hakkıyla tevekkül edebilmek, Rabbimize fazlasıyla bağlılığımızı gösterebilmekti değerli kardeşlerim. Onun için yine Efendimizin her sabah evden çıkarken yaptığı dualardan birisi de şuydu ki Bismillah'i tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah böyle söylerdi. Bu gerçekten önemli bir dua. Her gün Allah'a tevekkülümüzü tazelemedir bu. Ki bu duayı yapan kimseye de dört tane mükafat veridir. Melekler o kimseye der ki bir kere bu duayı yapmakla Hakka, hidayete yöneltildin. Hak üzerine olacaksın. İkincisi... ...ihtiyaçların karşılanacak. Çünkü sen Allah'a tevekkül ettin. Tevekkül ettin, işin rast gidecek... ...ihtiyaçların karşılanacak. Üçüncü olarak... ...düşmandan korundun. Varsa bir düşmanın, ondan Rabbimiz seni himaye edecek. Dördüncü olarak da... ...şeytan senden uzaklaşacak. Diye melekler o kimseye karşılık verirler... Bu duayı yapan, Rabbine gönülden tevekkül eden, evinden bu niyetle, iyi niyet duygularıyla çıkan kimseye Rabbimizin mükafatı. Onun için yine tevekkülden bahsetmişken bir başka hadis-i şerifi daha paylaşalım. Bir gün sahabelerden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete geliyor. Kimi şikayet ediyor? Kardeşini. Efendim, ya Resulallah diyor, ben kardeşimle birlikteyim. Ama o hep ilimle uğraşıyor, ibadetle uğraşıyor. Bu uğraşsın neticesinde hiç işe gelmiyor. Ben ise hep işle uğraşıyorum, gayret sarf ediyorum. Sonunda da benim kazandığımı birlikte yiyoruz. Diye şikayetlerinde Peygamberimiz diyor ki... ...belki de sen onun yüzünden rızıklandırılıyorsun. Neden biliyorsun bunu? Çünkü o... Yani iş senin gayretin çabalaman değil esas onun duası seni ayakta tutuyor. Onun için de elbette kullar olarak bireyler olarak dualara da çok önem vermemiz gerekiyor. Hani atasözümüzde olduğu gibi kiminin duası kimisin parası dedikleri gibi dua almak da bu açıdan çok önemli. O peygamberimize şikayet edilen ilimle ibadetle uğraşan kardeşi de aslında tevekkül etmişti. Rabbimize tevekkülü neticesinde duasıyla Allah Teala o aileyi rızıklandırıyor, bereketlendiriyor. Onun içinde bazı karşılaştığımız noktalarda işte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım değil. O rahmetin, o beraberliğin bir neticesi olarak Allah Teala rızık veriyor, bereket veriyor. Yoksa mesela bu tür işlerde ayrı ayrı olan kimselerin ayrı duruşuna, öbürünün ayrı duruşuna baksanız belki de hiçbirinden hayır çıkmayacak. Ama birlikte hareket ettikleri için o beraberlik neticesinde allah Teala rahmet indiriyor. Yine meşhur anlatılan bir kıssa var ki onu da yine paylaşmış olalım. Hani Rabbimizin yüce isimlerinden birisi de razzak ismidir. Yani rızıklandıran, herkesi rızıklandıran. Bunu bir tane hoca denemeye karar vermiş. Acaba Rabbimiz gerçekten herkesi rızıklandırıyor mu diye. Bu rızıklandırıyor. Rezzak kelimesini düşündüğümüzde... ...herkesi her zaman rızıklandıran olduğuna göre... ...ben hiçbir gayrette göstermesem... ...acaba rızgım gelecek mi? Tabi... ...bu şahıs üniversitede hoca... ...bir gün... ...bunu denemek üzere... ...tam odasına çekilip akşamları kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor ki... Acaba bana rızık gelecek mi diye. Tabi yan tarafta yemekhane, insanlar geliyor gidiyor, herkes yiyor içiyor ama bir türlü buna rızık gelmiyor. Rızık gelmiyor. En sonunda gece okulu temizleyen hademe de tek, tek olan kapılarını açıyor, olan içerisindeki çöp videonu boşaltıyor. Devam ediyor, boşaltıyor devam ediyor. Ee, bu hademe de. Kendi kendine söylenerek iş yapıyor. Hoca da içeride saklı bekliyor. Bakıyor ki o sınıf birinci sınıf temiz, ikinci sınıf temiz. Aman diyor bu hocanın bulunduğu odaya gelince. Ya her oda temiz. Buraya da girmeyin, boş ver diyor. Devam ediyor. Her odanın kapısını açan Hademe bu odaya gelince kapıyı da açmıyor. Bakıyor ki gidiyor. Son bir şans vardı. Bu son şans gidiyor. Hoca aç, açlıktan ölecek bu Hademe'nin buraya da siz gittiğini görünce <gülüyor> başlıyor öksürmeye. Öksürünce hemen birden Hademe diyor Allah Allah içeride birisi var. Heyecanla kapıyı açıyor. Aa hocam hayırlısı ne oldu hocam buyurun hocam. Arda herkes yemek yedi ben size getirseydim falan diyor. Hakikaten ilgileniyor. Güzel işte yemek getiriyor yediriyor. Hoca da anlıyor. Diyor ki demek ki Rabbimizin razzak sıfatının tecellisi içinde hiç olmazsa bir öksürük kadarı da dahi olsa insandan gayret gerekiyormuş. Onun için yeryüzünde sünnetullah caridir. Allah yeryüzünü bir kurallar çerçevesinde yönetir. Yani durup dururken hiçbir şey olmaz. Peygamberlere mucize vermiştir. Evliyalara keramet vermiştir ama yeryüzünün düzeni belli kural çerçevesinde devam eder. Bu kurallar neyse o kurallara göre hareket edilir. İşte bu kurallar nedir? ...insanın bir işte de gereğini yapmasıdır. Tevekkül de de... ...ben Allah'a tevekkül ettim... ...dayandım, güvendim deyip bırakması değil... ...baştaki hadiste okuduğumuz gibi... ...devesini bağlayıp... ...bağladıktan sonra... ...tevekkül etmesi güvenmesidir. Eğer bağlamadan direkt... ...tevekkül etmiş olsaydı... ...o zaman tevekkülün... ...bir anlamı kalmamış olacaktı. Yine... Bir başka e, e, kısaydı daha paylaşmış olalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Ömer Faruk e, efendimiz Hazreti e, büyük halife e, İslam devletinin 5. devlet başkanı Hazreti Ömer e, dördüncü devlet 3. devlet başkanı Özülder 3. devlet başkanı hani 1. devlet başkanı peygamberimizdi. 2. devlet başkanı Hazreti Ebubekir, 3. devlet başkanı da Hazreti Ömer. Bu Hazreti Ömer döneminde tevekkülü yanlış anlayan insanlar da var. Tevekkül etmek ne demek? Yat, uyu, Yemen'i başkaları getirsin. Böyle anlayanlar da var. İşte Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Yemenli ahali, Yemenliler hacca geliyor. Ama o gelen kimseler de diyorlar ki biz tevekkül edeceğiz. Herkes azık alıyor yanına, işte yiyeceğini alıyor... Bunlar diyor ki hayır biz Allah'a tevekkül etmişiz. e yanımıza tedbir almadan, azık yiyecek bir şeyler almadan gidelim. Rızkımızı Allah gönderir biz tevekkül ediyoruz diyorlar. Bunlar geliyorlar e, hareme. Haremde tabi ibadetin dışında da kenarda dileniyorlar. Eee insanlar bir şey göndersin de yiyelim diye. Hazreti Ömer de diyor ki onlara bakın. E, siz ne yapıyorsunuz dediğinde işte nahnu mütevekkülün. Biz tevekkül eden kimseleriz. Allah'a tevekkül ediyoruz diyorlar. Allah bize gönderecek. Hazreti Ömer de onlara diyor ki: "Entüm vestü mütevekkilun bel entüm müteakilün... Sizler tevekkül edici değil, dilencisiniz. Sizler insanların sırtından yiyen kimselersiniz." diye mütevekkildir müteekil. Arapça bilenler bu inceliği daha iyi kavrayacaktır. Yani siz böyle, böyle buna müsaade etmiyor. Ve yiyici olmalarına bu bu nedir? Bu dilenciliktir diyor. Bir insanın direncilik yapması, bir şeyleri başkalarından beklemesi, başkalarının himmetine muhtaç olması, başkalarına el açması dinimize hoş görünen bir şey değildir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de lanetlenmiş kötü insanlar. Hatta diyor ki peygamber bir insan dilenmeye başlarsa Allah onu dilenmeye mahkum eder. Almaya alışmış bir insan hayatı boyunca hep alır. Onun için insan vermeye meyyal olmalıdır, kendini buna programlamalıdır. Ama birler versin alin finan derse o insanın ihtiyacı da bitmez, istemesi de dilenmesi de hiç bitmez. Ne yapması lazım? Tevekkül etmesi ama tevekkülü tedbirle yapması. Yani ben dilenme değil, tam tersine verme üzerine programlanması. Hazreti Ömer'e Yemen'den karşılaştığı gibi biz de, tevekkül ediyoruz deyip de dileniyorlarsa o zaman bunların yaptığı dilenme tevekkül değil, dilenme oluyor. Onun için de biz sohbetimizi kapatırken bir ayet maliyle kapatacağız. Ama ayet-i kerimeyle sohbetimizi kapatalım. Buyuruyor ki allah Teala فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّنْ Allah Eğer bir işe karar vermiş isen, etmiş isen Allah tevekkül et. Peygamberimiz de öyle buyurmuştu. Hiçbir peygamber e, kılıcını kuşandıktan sonra savaşmadan indirmez demişti. Bu ne demekti? Yani insanın yaptığı işlerde kararsız olmaması. Tevekkül nedir? Aynı zamanda bir kararlılık ifadesidir. E, sen bir işi yapmaya azmettiğinde, karar verdiğinde artık tevekkül et, artık dönüşü olmaz. İş yapmaya karar vermiş, yola çıkmışsan... Öyle miydi, böyle miydi deyip tereddüt geçirme artık o saatten sonrası için Allah'a güven, tevekkül et ve yoluna devam et. Nasıl ki biz insanlar yaptığımız herhangi bir dünyevi işte, dünyevi işte bir insanlara güveniyorsak elbette ki Allah'a haydi haydi güvenmek durumundayız. Mesela bir e, sağlıkla ilgili problemi olan bir insan doktora gidiyor doktor kendisine işte ciğerlerinde şu problem var dediği zaman kayıtsız şartsız teslim oluyor. Doktordur, doğru bilir diyor. Bir adliye ile ilgili, mahkeme ile ilgili problemi varsa avukata gidiyor, danışıyor, durumu anlatıyor. Avukat da şöyle şöyle yapacağım dediğinde kayıtsız şartsız teslim oluyor. İşte bir insan böyle insanlara teslim oluyorsa haydi haydi yaratıcısına teslim olmak durumundadır. Neyin hayırlı Neyin şer olduğunu ancak Allah bilir. Bazen hakkımızda bir şey bir şekilde tezahür eder, zuhur eder, şer gibi görünür ama gerçekte o şehr hayır olabilir. Onun için de biz insan olarak elimizden gelen işleri yapmak ama sonrasına da Rabbimize tevekkül etmek durumundayız. Çünkü Aleyhisselam buyuruyor ki tevekkül edene Allah kafidir, Allah ne güzel vekildir.